لله انا İtta olâhı bâtihu. İnna allâh maa ladinâttaqar. Al-lâhinu muhsibu. Allahü Teâlâ azze ve cæfi kitabihi kelim. Awwu billâhimne shaytanu rajî. İsmi lâ ilâhî f râhîm. Va ahd Ayette biz İbrahim ve İsmail'den ahit aldık. Onlara emrettik. Ki beyti ve Kabe'yi tavaf edenler için, orada itikaf yapanlar ve rükû ve secde yapanlar için temiz tutun diye. Dolayısıyla ta İbrahim aleyhisselamdan itibaren mescitlerde ve mescitlerin anası olan mescide haramda itikaf edilen bir ibadet yapılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün Ramazanlarda hiç ihmal etmeden devamlı itikaf ibadetini sürdürdü. İtikaf daha çok Ramazan aylarında bir mescitte kendisine Allah'a vakfedip oradan dışarıya çıkmayıp ibadetle meşgul olmak, günahlarından tümüyle kaçınıp, mescitte müslümanca kulluk görevlerini yerine getirmek demektir. İdare, Ramazanların son 10 gününde yapılan ve böyle yapılması müekkel bir sünnet olan itikâh, sadece Ramazan'da ve sadece camilerde yapılacak bir ibadet olmaktan öde herhangi bir mescitte çok kısa bir zaman Allah rızası için ve itikaf niyetiyle durmayı da kapsar ve mescidin dışında insanın günlük hayatında da aynen mescitteki itikaf bilinciyle muhasebe ederek kendisini kontrol edip Allah'a adadığı zaman dilimleri de itikaf noktasında onun için önemli bir bilinç verir. Dolayısıyla mutlaka bir mümürlerin bu itikaf ibadetini yeniden ihya etmeleri, unutulmuş bu sünneti yeniden bireysel olarak yaşamanın ciddi manada bereketlerinden istifade etmeleri ısrarla tavsiye olunur. Peygamberimizin hayatı boyunca hiç ihmal etmediği önemli bir sünnettir. İtikafın vacip tarafı, sünnet tarafı ve müstehak olan tarafı vardır. Kişi eğer nesil yapar, adak adarsa ben Allah için itikaf yapacağım diye o itikaf onun için vacip olur. Onun dışında Ramazan'ın son 10 günü yapılan itikaf sünnettir. Ramazan'ın son 10 günü dışında yapılan ve daha kısa süreli da müstahak olan itikaf noktasındadır. Evet, sevgili arkadaşlar, hepimizin itikaf silincine bir ihtiyacı vardır. Şöyle ki, kendimizi çok çok kontrol edemiyoruz. Ne yapıp ettiğimizi değerlendirecek bir bilince yaklaşamıyoruz. İşten güçten diğer rızıklarını temin etmek durumunda olduğumuz çocukların meşgalelerinden kendimize yeterli bir vakit ayıramadığımızı kendi gidişatımızı kontrol edemediğimizi e, hepimiz herhalde itiraf ederiz. İtikafta işte gündelik işlerden uzaklaşarak e, normal hayatımızı, evimizler, işimizler, e, diğer e, alışılan geldiğimiz, e, sürdüre geldiğimiz hayatı biraz noktalayıp e, mescitte Allah'la aramızdaki ilişkileri daha güzelleştirmek için, kendimizi daha kaliteli bir mümin haline getirebilmek için, kendimizi tedavi etme amacıyla mescitte yaşayabilmek ve bir de bir meleklerin hayatına kısa sürede de olsa benzeyebilmek amacıyla itikaf yapmamız. Mutlaka hepimiz için önemli bir özelliktir. Yani 10 gün bu itikafa zaman ayıramayacak arkadaşların hafta sonları olsun, cumartesi pazarları veya bazı geceleri olsun bu itikafa iştirak etmelerinin dinin bizim açımızdan çok önemli birikimler getirmesi yönüyle tekrar gündemimize alalım inşallah. İntikafta Kur'an okulur, İslami kitaplar tahsil edilir, ibadet cinsinden nafile namazlar kılınır, zikir yapılır, dua edilir, istiğfar edilir. Bir Müslümanın sohbetinden İslami manada ilim ve takvayla alakalı hususlardan konuşmalar dinlenir. Diğer insanlara ilmi olarak bilgiler verilir veya bilgi alışverişinde bulunur. Yani hep ibadet cinsinden faaliyetler yapılır. Bu anlamda itikaf doğurgan, anaç bir ibadettir. İçinde namazı da, zikri de, nafileleri de, tefekkürü de, her türlü ibadet özelliği olan hususları da barındırır. Zaten Ramazan günü yapıldığı için oruç gibi ibadetle de beraber olunur. Ve kişi Allah'ın evini misafiri olur. Ee, orada kendisini daha yedilemek, agüsünü doldurmak, günahlarından ne nedamet duymak ve kendisini önümüzdeki zamanlara daha kaliteli bir mümin olarak hazırlamak amacıyla muhasebe ve kontrol amacını öne çıkartır ve daha ileriye yönelik kalitesi artmış bir Müslüman olarak hayatını sürdürür. O yüzden hepimizin itikafa ihtiyacı var. Nasıl önemli bir karşılaşma öncesinde sporcular kampa alınır, kendilerini daha bir kontrol altında tutarlar. İşte biz de hem nefsimizin hevasına karşı hem şeytana karşı hem sosyal hayattaki bir sürü Cazip gelen haramlara günahlara karşı e, kendi gücümüzü artırmak için inşallah e, Allah'ın evlerinde e, itikaf yapmaya e, en azından e, imkan fırsat bulduğumuz müddetçe e, gayret ede edelim piratlar program içerisine alalım. ve daizan kelamullah inne Kelam Bil diye kuleler <gülüyor> kurar,